Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Şeytanın Yahudileri tuzağına düşürüp oyuncak haline getirmesi. Kardeşlerim, şeytanın kendileri için amansız tuzaklar kurup oyuncak haline getirdiği büyük topluluklardan birisi de ümmeti gadabiyedir. Yani Yahudilerdir. Rabbimiz Sübhanehu ve Teala bakın onlar hakkındaki bildirmiş olduğu bazı ayetleri okuyayım. Allah'ın kullarından dilediğine lütfuyla vahiy indirilmesini çekemeyerek Allah'ın indirdiğini inkar etmek için kendilerini ne alçak şeye sattılar da gadab üstüne gadaba uğradılar. İnkar edenler için alçaltıcı bir azap vardır diyor Bakara 90'da yine de ki Allah katında yeri bundan daha kötü olanı size söyleyeyim Allah kimlere lanet ve kadap etmiş kimlerden maymunlar, domuzlar ve şeytana tapanlar yapmışsa işte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha çok sapmış kimselerdir onlar size geldiklerinde inandık derler oysa küfürle yanınıza girmişler yine küfürle yanınızdan çıkmışlardı Allah onların işlerinde gizlediklerini daha iyi bilir onlardan çoğunun günah düşmanlık ve haram yemede birbirleriyle yarıştıklarını görürsün yaptıkları şey ne kötüdür maide 60'tan 62'ye kadar onlardan çoğunun İnkar edenlerle dostluk ettiklerini görürsün. Gerçekten nefislerinin kendileri için yapıp gönderdiğini kötüdür. <gülüyor> ki o yüzden Allah onlara kadap etmiştir ve azapta ebedi kalacaktır. Maide 8 Sonsuz hamdü senalar olsun o yüce Allah'a ki bizleri ümmeti merhumeden kılmıştır. Allah hamdolsun. Bizlere Ali Selam gibi bir yol gösterici, İslam gibi bir din, Kur'an gibi bir kitap bahşetmiş kardeşlerim. Ne mutlu bizlere! Ne mutlu bizlere ki Yüce Rabbimizin emriyle, Ali Selamın ve onun eşsiz mucizesi Kur'anın irşadi ile dinimizin direği olan namazlarımızın direği mesabesinde Fatiha suresini onun Bizi doğru yola ilet nimet verdiğin kimselerin yoluna, kendilerine kadaba edilmiş olanların ve sapmışların yoluna değil mealindeki ayetlerini namazların her rekatında okuyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselamın dediği gibi Yahudiler gadaba uğramış, nasara da yolunu şaşırmış olanlardır diyor. Allah'ın bunlardan bizi Kardeşlerim, şeytanın bu ümmetteki Yahudilerle istediği gibi oynamış olmasına gelince bunun ilkini bizzat onların peygamberliğinin sağlığında vuka gelmiş olarak görüyoruz. Aynı Firavun belasından yenice kurtulduklarında peygamberleri dahi yanlarındayken denizi geçer geçmez putlarına tapınmakta olan bir toplulukla karşılaşıp ve hemen ey Musa bak bunların nasıl ilahları var bize de böyle bir ilah yap bunun üzerine Musa aleyhisselam da onlara siz hakikaten çok cahil topluluksunuz diyor Araf 138 bildiriyor evet ne büyük bir cehalet değil mi kardeşlerim bundan daha büyük bir cehalet olur mu? Kafirler ve Allah'a ortak koşanlar daha az önce helak olmuş kendileri mümin olduğu için kurtuluşa erdiler hemen kurtulur kurtulmaz Allah'a ortak koşmak için kendilerine yapma bir ilah istiyorlar Evet, yine bir mahluk olan yaratılmış olan Musa'dan yapma bir ilah talep ediyorlar İlah nasıl yapma, yakıştırma olabilir? Veya yapma bir şey nasıl ilah olabilir kardeşlerim? Yapılan bir şeyin ilah olması gibi en imkansız bir şeyi talep etme, buna imkan ve ihtimal tanıma elbette en büyük bir cahillik ve zulümdür. İşte buna binaen Musa aleyhisselam, siz hakikaten çok cahil bir topluluksunuz diye onlara karşılık veriyor. Elbette Allah'tan başka herhangi bir varlığı ilah edinen kimseler yapma, yakıştırma bir ilah edinmiş olurlar ve Yüce Allah'a ortak koşmuş bulunurlar. Allah'tan başka ilah edinilen o varlık kim ve ne olursa olsun durum budur. Yapma ve yaratılma yani sonradan meydana getirilmiş bir şey Allah'a denk ve şerik tutulmuş demektir aleyküm selamlara mutluluk bakın Allah Resulü aleyhissalatü vesselam gazvelerden birine çıktığında yolda giderken bir ağaca asıyorlar. müşrikler bu ağaca silahlarını ve elbiselerini asıyorlar ona zatü envad diyorlardı zatü envad eşya ve ağırlıkların asıldığı ağaç askı ağacı demekti bunu gören bazı sahabeler kardeşlerim aleyhissalatü vesselam'a Ey Allah'ın Resulü nasıl bunların böyle bir ağacı varsa bize de böyle bir askı ağacı göster deyince Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayret edip Allahu Ekber deyip tekbir getirdi. Sizler tıpkı Musa'nın kavminin ya Musa onların nasıl bir ilahı varsa bize de böyle bir ilah yap dediğini dediniz dedi. Evet. Bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın şu önemli ikazına bakın. Gün gelecek sizler sizden evvelkilerin sünnetlerini, adetlerini, hal ve gidişlerini iki kalemden biri veya iki takunyadan biri diğerine ana kadar benzer ve eşitse işte bu derece taklit edecek onlarla müsabe olacaksınız diyor. Allah'ın bizi bunlardan kılma. Evet kardeşlerim şeytanın onlar için kurduğu tuzaklardan biri de onları buzağaya taptırması olmuştur. Yine peygamberleri Hz. Musa hayatta iken Allah'a ortak koşanların gördükleri azabın hatırası da taze iken tutup buzaya taptılar. Buzağı gibi bir bunak ve zavallı hayvanı Allah'a denk ve ortak edindiler. Halbuki Samiri denilen o heykel sanatçısının bu buzayı elleriyle yaptığını ateşte kızdırıp örs üzerine koyduğunu çekiç ve balyozlarla vurup dövdüğünü sonlarını madenlerden yapılmış bir buzağı şekline getirdiğini kendisine ait bir maharetle ona ses, düdük, korna gibi bir şey verdiğini gözleriyle gördüler. Böyle ateşlerde eritilen kızdırılan kızdırılıp ölç üzerinde dövülen bir şey nasıl ilah olabilir? Bir insan insan iken buna nasıl tapabilir kardeşlerim? Üstelik onlar kendilerinin bu ilah edindikleri ve secdeler edip tapılmadıkları buzağının yalnız kendilerinin değil Hz. Musa'nın bile ilah olduğunu söyleme cesaretinde bulundular. Kendileri gibi onu dahi şirke ve küfre nispet ettiler. Gerçekten bu ne büyük bir cehalet. Ne büyük bir cürettir. Hatta kardeşlerim onlar bununla da yetinmeyip Hz. Musa'nın unuttuğunu, hata ettiğini de söylediler. Madrabaz ve Hokkabaz Samiri'nin bu husustaki sözüne de uydular. Çünkü ilgili ayette geçen Fenesiye ve fakat o unuttu sözünü o buzağı heykelini yapan Samiri ve buzağı'ya tapanlar söylemiştir. Evet kardeşlerim. Ayetin tefsirinde ifade edilen rivayette Musa ilahını burada bıraktı aramaya gitti. Unuttu ve hata etti. İşte Samiri bu derece şeytanat sahibi birisiydi. Daha kendisine madem bu buzağının bizim ve Musa'nın ilahi olduğunu söylüyorsun o halde Musa niçin ve nereye gitti diye bir soru sorulmadan bunun sorulacağını düşünüyor ve şeytani bir zeka ve oyunla cevabını hazırlıyor henüz sorulmamış bir sorunun cevabını o söylüyordu o unuttu ve hata etti diyordu onun bu oyununa gelenlerde işte bu en acıklı bir şekilde şeytanın tuzağına düşme ve onun elinde oyuncak haline gelmekti. Öyle olmasaydı bu elbet ahmak bu adamları bir demirci ve heykelcinin elleriyle yaptığı bu buzağa ilah der miydi? İlah diye boyun eğerler miydi? Evet kardeşlerim demek ki akıl etmez cahil, fitnebaz bu toplulukların buzağa tapmaları böyle başlıyor aleykümselam evet kardeşlerim derken Musa aleyhisselam kavmine geldi kavmine isabet eden fitneyi görünce çok gadaplandı öfkesinin şiddetinden elindeki levhaları başından indirip yere koydu bu levhaların içinde yüce Allah'ın kelamı vardı hemen Harun'un başından ve sakalından tuttu. Onun sakalını çekti. Yüce Rabbimiz bu hususta Musa'yı kınamadı, azarlamadı. Çünkü onun bu öfkesi Allah içindi. Rabbimiz kavmine isabet eden bu fitneyi kendisine daha önce haber vermişti. Fakat bu hususu görmek başka haber almak başkaydı. Bunun için Musa Aleyhisselam bu hukukaya gelen fitneyi gördüğünde öfkesi iyice şiddetlendi. Fakat bu öfkeyle yaptığı Allah için olduğundan Allah katında azarlanma vesilesi olmamıştır. Kardeşlerim, şeytanın Yahudiler olan tuzaklarından biri de onların peygamberleri Hz. Musa'ya Ey Musa, bize Allah'ı açıkça göstermezsen sana inanmayız diyecek hale getirmiş olmasıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala kitabında Bir zaman da sizler ey Musa, biz Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayız demiştiniz. Bakara 55'te. Evet, i̇bn Cerir bunu şöyle açıklıyor. Yüce Allah onlara, böylece atalarının nasıl ihtilaflara düştüklerini, hal ve gidişlerine ne kadar kötü olduğunu peygamberlerine nasıl kötü davrandıklarını nice mucizeleri gördükleri ve nice ilahi nimetlere erdikleri halde bir türlü itaat ve teslimiyet göstermediklerini hatırlatıyor halbuki onların gördükleri o büyük tecelliler ve mucizeler karşısında en katı kalpler bile yumuşayacak en serkeç nefisler bile itminanı erip teslimiyet gösterecekti fakat onlar göstermediler bütün bunlara rağmen her defasında kalkıp yapma bir ilah istediler bir defasında buzağa taptılar bir defasında böyle Allah'ı açıkça görmedikçe sana inanmayacağız dediler bir defasında ey Musa sen ve Rabbin birlikte gidin ikiniz savaşın biz işte burada oturacağız dediler Yine bir defasında kardeşlerim kendisine emredilenin hilafına tafi fi arpa ile karşılık buğday diye bağırdılar. Halbuki Yüce Allah onlara olan emri hıtta demeleriydi. Böyle diyerek Allah'tan günahlarının bağışlanmasını isteyecek Yüce Allah da onların günahlarını affedecekti. Onlar ise bu ilahi emirle bile alay ettiler. Bakara 58'i okursanız orada bunları görürsünüz kardeşlerim. Allah bunların kurmuş olduğu tuzaklarından bizleri bir duysun ve Fatiha suresinin kıymetini bilen samim Müslümanlardan eylesin kardeşlerim. Fatiha suresini baştan sona güzel bir okuyun manalarını bir kavramaya çalışın teker teker her cümlenin üzerinde bir durum eğer bunu yapmazsak vallahi bunların fitnesinden kurtulamayız Allah bunların kurduğu bu tuzaklardan bizleri beri buyursun onlara uymaktan hem bizi hem de neslimizi beri buyursun evet bakın Musa aleyhisselam onlara ne diyor Rabbim bu senin imtihanından başka bir şey değil İşte bu yüceler yücesi Allah'tan merhamet dilemanın tamamıdır ona itaatın ona tevekkül ve teslimiyetin ona sığınıp ona güvenmenin onu büyüklemenin zirvesidir çünkü bütün emir senindir Allah'ın elindedir başa gelen sıkıntıyı ondan başka giderecek olmadığı gibi her nevi imtihanı alın akıyla verebilmek için kuluna ondan başka yardım edecek olan da yoktur her şeye kadir olan her şeyi bilen her şeyi yaratıp terbiye eden tedbir eden sadece ve sadece O'dur o biricik ilah yegane penahdır. bizler O'nun kullarıyız onun kullarıyız. Her halükarda ona döner, ona sığınırız. Ondan yine ona sığınırız. Evet, işte Musa aleyhisselam gibi ulul azam bir peygamber bu sözle bunu dile getirmek istiyor. Bu tevhidin ikrarıdır. Allah bizi tevhitte daim kılsın kardeşlerim.